Bilgi Çağının Hukuku, Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü, Hukuk ve Teknoloji İlişkisi. Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Loşter. Düzgün bir Pazartesi, iyi bir hafta olsun. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri, hiç fazla vaktinizi almadan son bir hafta, iki haftadır hepimizin gündeminde olan sosyal medyada yeni düzenlemeler olsun mu, olmasın mı? Yeni bir hukuki düzenlemeye gerek var mı, yok mu? Olursa ne kadar olur, kaç gram kaç kilo tartışmalar altı gidiyor. Şimdi bu konuda insan hakları hukuku uzmanı. Sevgili dostumuz, doçent doktor Kerem Altıparmaklı Ankara bağlantısında canlı yayındayız. Kerem Bey günaydın. Günaydın. Sabah sabah yakaladık sizi ama e, bu konu gerçekten önemli. Üstelik zannediyorum açık radyo dinleyenleriyle paylaşacağınız bir güncel toplantı haberi de var değil mi? Daha e, henüz tazeliğini koruyan, Brük evet. Brüksel'de yapılan The speak up toplantısı. Nasıl evet. yüksek sesle konuş mu diye çevireceğiz onu ya da konuş mu diyeceğiz? Herhalde konuş demek Değil açıkça mi? konuş yani çekinmeden konuş gibi. Korkma konuş veya. Evet. Evet. Evet. Şimdi sevgili Kerem Altıparmak sizden ricam evvela açık radyo dinleyenleriyle geçtiğimiz haftalarda Yaman Denizle birlikte Cyber Rights.org web sitesinden paylaştığınız ee, bu sosyal medya tırnak içinde ve e, bu konunun yeni baştan hukuki düzenlenmesi e, konusundaki e, kozlarınızı bir şey yapalım, paylaşalım istiyorum lütfen. Ee, şimdi yani daha önce aslında e, sanıyorum sizin programda da bayağı oldu gerçi konuşalım ama hep ifade ettiğimiz bir şey var şimdi. Ne zaman bir krizle karşılaşsak... E, Sosyal medya, internet üzerinde düzenleme gerekliliği bir şekilde gündeme geliyor. Ve aslında bunlar tamamen gündemden de kalkmıyor. Belki 3 ay sonra, 6 ay sonra yasalaşıyor. Bazen daha da hızlı bir şeyle karşılaşıyoruz. Ve bu yasalaşma sürecinde önümüze koyulan genelde argümanlar şöyle oluyor. Sosyal medyada da her şey söylensin mi? tartışmasıyla başlayan ve hemen onu takip eden bir şekilde biz başka ülkelerin hukuklarına bakmaya başladık. Evet. Ee, oradan bir şey bulup getirelim e, şeklinde bir yöntem e, takip ediyor. Şimdi de gelen açıklamalar gerek ulaştırma bakanı bakanından, dün adalet bakanı benzer bir şey söylemiş, validen, başbakandan e, çeşitli şeylerden işte inceleme yapıyoruz. E, bakacağız edeceğiz bulacağız gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Şimdi biz bir kere Başından itibaren hep söylüyoruz insan hakları alanında böyle bir yöntemin kendisi bizatihi sorunlu. Değil mi? Gideceğim bakacağım bir başka ülkedeki bir şeyi bulacağım ve onu buraya getireceğim diye. Çünkü hani ne kadar ileri bir demokrasi olursa olsun bulunan ülke o konuda e, insan hakları ölçütlerine aykırı davranıyor. E, olabilir. Bir sürü de örneği var. yani evet. e, Defalarca İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkum ediler. Onun için Gideceğiniz, bulacağınız, getireceğiniz bir şeyin kendisi zaten sözleşmeye ve insan hakları hukukuna aykırı olabilir. Onun için burada biz şunu söyledik. İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Birincisi geçmişe yönelik yapılacak işlemler. Yani bugüne kadar sosyal medyada ve internette paylaşılmış olan görüşlerle ilgili yapılacak soruşturmalar. İkincisi de gideceğe yönelik olanlar. Yani bundan sonra yeni düzenleme getirilecek olması Şimdi e, ikisini birbirinden ayırıyorum, onun için parça parça incelemek lazım. Birinci bölüme ilişkin, yani geçmişe ilişkin olarak yapılan soruşturmalar e, ve söylenenler bir kere kendisi artık başlı başına bir ifade özgürlüğü ve insan hakları ihlali haline gelmeye başladı. Şimdi siz durmadan e, şu kadar milyon Twitter inceliyoruz, Facebook'u takip ediyoruz vesaire derseniz takip e, kimi ettiğiniz, hangi suçu ettiğiniz, hangi somut vakayı eli Takip ettiğiniz, belirsiz olarak bunu söylediğinizde neler başlıyor? Listeler yayınlanmaya başlıyor orada burada. Şunlar takip ediliyormuş, bunlar izleniyormuş. Bazen isim vererek, bazen içerik vererek bunlar yapılıyor. Bu Buna neden oluyorsunuz? Üstüne üstlük bu sadece sözde kalmayıp gözaltılara başladığınızda istediğiniz kadar deyin ki canım gözaltına aldık serbest bıraktık bu Kendisi bir hani chilling effect dediğimiz şeyi yaratıyor. Hı. Yani aslında e, insanlarda da otosansüre e, neden olacak e, şeylere e, yol açıyor bu. E, bakın Taner Akçam davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hı hı. Taner Akçam mahkum olmamıştır. Taner Akçam 301 nedeniyle soruşturulduğu gerekçesiyle e, Ayin'e başvurdu. Ayin dedi ki e, böyle bir durumda kişinin davranışını soruşturulacağı, takip edileceği, yargılanıp mahkum edileceği endişesiyle değiştirmesi de ifade özgürlüğünü ihlal eder. Değil Şimdi mi? devamlı geçmişe veririk muğlak ifadelerle üstüne üstü bazı basın yayın organlarının başbakanın önünde dosya var. İşte şu şu isimler takip edilecek vesaire şeklinde çevirdiği durumda artık bu e, Taner Akçam'da ifade edildiği ve orada daha sınırlı olan bir şey yaygın bir şekilde sorun haline getiriyor. Şimdi e, ne savcılar ne e, kolluk güçleri Keyfi olarak soruşturma yapamazlar. Ceza kanunlarında neyin suç olduğu belli. Bu suç olarak gösterilen şeylerde insan hakları hukukuyla ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu yorumlanmak zorunda. Bu nedenle biz açarız kanunla ilgili bir hüküm buluruz nasılsa da soruştururuz diyemezsiniz. Sözleşmede mahkemenin iştahı ile gösterilmiş şekliyle sınırlandırılabilecek ifade özgürlüğünü sadece soruşturabilirsiniz. O yüzden mesela efendim gün doğumda toplanıyoruz ee, ambulans lazım vesaire gibi lafları suç ve e, suça e, övgü e, tarzı hükümlerle 214-217. maddede Türk Ceza Kanunu gündeme geldi hatırlayacaksınız. Hı hı. E, bunlara dayanarak e, soruşturacağınızı söylemeniz dahi sorunlu. Bu söylediğim nedenden dolayı insanların devamlı endişeyle vesaireyle e, hareket etmelerine neden olduğu için. O yüzden... Buradaki ölçüt geleceğe ilişkinde geçmişe ilişkinde söylüyorum bunu. Her ne düzenleme yapılacaksa her ne soruşturma açılacaksa açılsın bunun e, insan hakları hukukuna uygun bir şekilde yapılması lazım. Yani e, Burada da şiddetle doğrudan illiyet bağı olmayan ifadelerin soruşturulacağı komplo bilmem ne oldu komplo varsa da birisi bir yerden parçamışsa ve bu nedenle bunu yazıyorsa bu da ifade özgürlüğüne uygundur. Ha, başka şeyler bulursunuz aldığı işte hani bu komplo hikayelerinde ortaya gelen şeyler başka hukuksal sorunlar varsa bakarsınız ama bu bir ifadenin sınırlandırılması için gerekçe olamaz. Yani ne anayasada ne de e, sözleşmete bir yerlerden para aldın onun için bunu söyleyemezsin diye bir kısıtlama yok. Kısıtlama nerede getirilebilir? Şiddetle doğrudan bir illiyet bağı varsa e, söylenen e, şeylerde bununla ilgili yaparsınız. Bununla ilgili de zaten yaparsınız. Takip ederseniz sosyal medyada paylaşılan ifadenin başka yerdeki ifadeler o anlamda bir farkı yoktur. Şimdi ikinci bölümüne gelince yani geleceğe ilişkin düzenleme yapacağız. Şimdi düzenleme ne yapabilirsiniz? Ee, Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ demiş ki anonimliği engelleyeceğiz, sahte hesap. E, bu zaten sosyal medyanın tamamen kapatılmasıyla aynı anlama geliyor. Yani pardon, ben... pardon lafınızı evet. keseceğim özür dileyerek. Anonimlikle sahte hesap özdeş bir şey değil ki. Değil şüphesiz ama iddia ettikleri Anonim şey kalmak şu. doğal haklarından biri. Tabii. Şimdi sahte hesap dedikleri olay şu. Ben öyle anlıyorum. En azından e, da, daha açıklığa kavuşturulmadığı için. Sahte hesap örneğin e, Avniye Tansu adına ben e, sahte hesap açıyorsam e, ve kullanıyorsam hmm. e, ve Avniye Tansu da bundan rahatsızla şikayet ediyorsa, bununla ilgili işlem yapılması e, istiyorsa hani burada sorun yok. Ama benim görebildiğim kadarıyla kendi adınıza açık hesap olmaması durumundan bahsediliyor burada çünkü eğer yapılan bu ise şikayet edilenle alakası yok çünkü şikayet edilen açılan başkası adına açılan hesaplara atılan mesajlar değil Ulaşılamayan, takip edilemeyen hesaplar evet, şikayet ediyor. Evet, ondan yani, açık. Orayı evet. düzeltmek lazım. Evet. Aslında anonimlik yani sorun edilen şey burada. Anonimlik evet. de bir haktır. Zaten dediğimde. anonimlikle ifade özgürlüğü iç içe değil mi sevgili Kerem Altıparmak? Tabii tabii. Yani özellikle e, şeyde sanal dünyada anonimlikle ifade özgürlüğü arasında çok yakın bir ilişki var. Hı -hı. E, bunu kaldırdığınız zaman zaten dediğim gibi o anlamda sosyal medyayı tamamen Hı -hı. anlamsız hale e, getirme e, şeyleri karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi burada da nasıl yapacaklarını da çok anlayabilmiş değilim. Zaten o yüzden araştırıyoruz bakıyoruz deyip somut bir şey söyleyemiyorlar. Benim bildiğim kadarıyla dediğim gibi önemsemiyorum da çünkü e, hareket noktamız bu olamaz ama e, Avrupa'da bu tür bir düzenleme bulmaları çok mümkün değil. Galiba geçenlerde bir gazeteci Avustralya'dan bir şeyler bulduklarını söylemiş. Dediğim gibi çok da e, ben önemli olduğumu da düşünmüyorum ama e, şimdi nasıl yapacaklar? Zaten e, Türkiye'de Ciddi sorunlu bir e, internet e, düzenleme dur durumu var. birdeki e, evet, evet. erişim engellemeleri defalarca söyledik. Hı hı. E, onun üstüne filtre sistemi geldi, bunu söyledik. Ki filtrenin uygulamasına ilişkin çok ciddi sorunlar var. E, üstüne üstlük bunların üstüne gelen bir üçüncü halka çok sayıda e, Facebook, Twitter vesaire kullanıcısına ilişkin cezai... İdari yaptırımlar. Yani mesela Facebook'ta attığı mesajdan dolayı kamu görevinden çıkarılan kişi var. Daha paylaştığı verilerden dolayı e, kamu görevinden çıkarılanlar var. İşte e, fazla sayı veya Sevan davalarında çok net karşımıza çıktığı gibi ceza hukuku uygulamaları var. Hani Bunun üstüne bir zaten sorunlu olan ve tam tersine özgürleştirilmesi gereken bir alanda bir ekstra düzenleme ne olabilir? Ne yapmaya çalışıyorlar? İşte bu şirketlerle Twitter'la, Facebook'la anlaşarak oradan veri almaya vesaire çalışıyorlar. O da olmazsa başka şekilde sınırlandırma getirmeyi. Tam öngörebildiğimiz bir durum söz konusu değil ama bir şekilde becerip de ee, söylediğim gibi e, ismini açıklamaksız sosyal medya kullanmak e, isteyen insanlara e, yaptırım uygulanma noktasına gelirse gerçekten sosyal medyanın kullanılamaması gibi bir durum ortaya çıkar ki artık orada zaten insan hakları hukuku açısından kabul edilemeyecek bir şey olduğu da çok açık ve nettir. Buradaki soru bence hani sorunun cevabı açıktır. Türkiye'deki ceza kanunları gereğinden fazla bazen insan hakları hukukuna da aykırı olacak şekilde eee İfade özgürlüğünün kullanılması durumunda tehlike doğan durumlarda yaptırım olanakları düzenliyor. Bunların uygulanması, düzgün uygulanması zaten söz, söz konusu e, zararları ifade özgürlüğüyle birlikte dengeli olmak koşuluyla e, sınırlandırmaya e, yeterli. E, onun Hı -hı. için bir ekstra bir düzenleme vesairenin hiçbir gereği olmadığı gibi tam tersine özgürleştirici söylediğim gibi düzenlemelere ihtiyaç var. Biraz önce söylediğiniz toplantıda ısrarla Türkiye'de 30 bin ee, internet sitesine erişimle engelli olduğu hem Agit Medya özel e, temsilcisi tarafından hem de diğer konuşmacılar tarafından ısrarla dile getirildi. Şimdi pardon Kerem Bey, isterseniz onu programın ikinci yarısında konuşalım. Evet. Bu arada sevgili dinleyenlerimize program ortağım Murat Loster'ın İstanbul dışında olduğunu söylemeyi unuttum. Bekler bekletmeyeyim diye sizi. Şimdi ama anladığım kadarıyla bir 5-10 dakikanız daha var Açık Radyo için. Sağ olun. Hem bir ara verelim. Çünkü ilginç bir parça paylaşmak istiyorum ben bugün Açık Radyo dinleyenleriyle. Ee, hem bir size de bir soluklandırmış olalım. O arada Murat'la bağlantı kuracağız telefonla. Birlikte size soralım istiyorum tamam. o toplantıyla tamam. ilgili. Ee, hoşluklar olmuş gördüğüm kadarıyla. Evet. evet Değil evet, mi? Bazı, bazı şovlar olmuş böyle. <gülüyor> Peki oraya geleceğiz. Sevgili e, Açık Radyo dinleyenleri 94.9 Bilgi Çağının Hukuku programındasınız. Şimdi sizlere e, Şili'de tıp doktorluğu yapan e, bir yakın dostumun bir kadın arkadaşımın yolladığı e, taksim gelip vaktiyle görmüş ve çok sevmiş olan bu arkadaşımın yolladığı bir parçayı çalacağız. E, bu tam bir Sesim kesildi çocuklar. Ee, Gezi e, destek için yollandı. Ee, Pablo Neruda'nın Alturas de Machu Picchu şiirinin bestelenmişi. Dinliyoruz. Eğlenceli bir hayatım ...Come With Me Brother dedi Los Havias grubu. E, bu grup Şili'den bir müzik grubu ve Pablo Neruda'nın e, de Machu Picchu... ...Machu Picchu'nun Doruklarından adlı şiirini bestelemiş. E, bunu Şili'den bize e, Taksim'e ve İstanbul'a ve Türkiye'ye bir selam mesajı olarak yolladılar. Biz de onlara gönderiyoruz şimdi. Açık Radyo'dan ve Türkiye'den, Şili'ye, Brezilya'ya ve her yere selam. E, muchos gracias Carmen bu arada, yollayan arkadaşımıza. Şimdi e, hattımızda Sayın Doçent Doktor Kerem Altıparmak var. Sevgili program ortağım Murat Loster da telefonla İstanbul dışından bağlandı. Ve Kerem Bey'e bu Brüksel'deki toplantı hakkında... E, Bizimle bilgiler paylaşmasını söyleyecektik, orada kalmıştık. Evet, ben oradan mı devam edeceğim? Evet, isterseniz Murat'la bir merhabalaşın. Merhaba, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, ikimiz de hoş geldik. <gülüyor> Amire çok teşekkürler. Bunu ben ben çok teşekkür için. ederim sabah sabah o kadar işin arasında. Evet, e, büyükselik toplantı aslında hani bu olaylarla ilgili değil. Önceden planlanmış bir toplantıydı ve ikincisiydi. Birincisi 2011 yılında yapılmıştı. Ona da katılmıştık 2011'de. İkisinde de şöyle ilginç bir şey oldu. Aslında toplantı Balkanlar ve Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin bir toplantı. Neden öyle tamam. sınırlıyoruz? Diğer yerlerde tamam mıymış? Hayır ondan değil bu aday ülkelerle e, ilgili e, komisyonun bir çalışması. E, o nedenle e, böyle bir sınırı var. E, yani diğer ülkelerle tamam olmasından değil aday ülkelerin bu e, müzakere sürecinin bir parçası. Yok yok bu şaka sabah şakası sorusuydu tabii Aa, ki. Yani tabii ki. Hiç, hiç yansadım, e, ama bu da gündeme e, gelmedi değil. Yani özellikle açılış konuşmalarında. Bu gündeme geldi. Hani Avrupa'da da ifade özgürlük problemlerinin olduğu ifade edildi. Ama işin ilginçse ikisinde de şöyle bir şey oldu. 2011'de de olmuştu. 2011'de gazetecilerin yoğun bir şekilde işten çıkarılmaları ve Türkiye'de başlayan davalar nedeniyle 2013'te de gezi olayları ve izleyen özellikle medyaya ilişkin eleştiriler nedeniyle bir devi Türkiye'deki olaylar şeyi toplantıyı rehin aldı. Aslında komisyonun sanıyorum ki bilinçli bir tercih mümkün olduğunca Türkiye ile ilgili gerilimi az tutmak için konuşmacı tercihleri var. İki toplantıda da böyle oldu. Çok sayıda konuşmacı oluyor ama Türkiye'den konuşmacı az seçiliyor. Hı hı. Bu kez de öyleydi ama bu şeyi değiştirmedi. Gündemin Türkiye olmasını değiştirmedi. Özellikle Türkiye'deki medyanın olayların ilk günlerindeki muhtemelen kasıtlı olan tercihi medya özgürlüğü açısından ısrarla dile getiriyorlar. Gündeme getiriyorlar değil mi? Yani Biz buradaki çocukların kabahati yok yani. Bazı büyüklerimizin söylediği gibi. Tabii, tabii tabii. Ama yani sonuçta Türkiye'deki medyanın bu açıdan ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Onun için Türkiye programa baktığınızda gördüğünüzden çok daha fazla konuşulan bir husus oldu. Ve tabii ki gezi olayları ve medyanın onu yansıtması. Gözünüze bant yapıştırıp bir sessiz mesaj vermiştiniz Yaman Akdeniz'le beraber. Doğru mu? Sermedik. 20 yaşkın kişi yapmış bunu. Ha, Bizim fotoğraflarda önde gözükmemiz, hani, ha, alakalı. Tahmin çok ediyorum, güzel. E, kalkanların büyük bir kısmı e, da yabancı gazetecilerdi. E, onlar da şey yaptılar, e, kalktılar. E, Adalet Bakanlığı'ndan bir konuşmacı vardı. Onun konuşması e, süresince, öyle bir ayakta durarak... E, mesaj verildi göz kapatma da ben bunu yanlış mı mesaj attım bilmiyorum ama şey Türkiye'de gözünü kapatanlar pardon gözünü kaybedenler bak için tabii. böyle bir şey oldu Bunu duymuştuk biz o nedenle göz kapatma oldu ama bir sonra olaylarda gözüne bir şey oldu falan diye sorular sorulmasına yol açtı ama verilen oradaki mesaj buydu ki arkada duranlarda da gözü kapalı olanlar vardı. Salon büyük bir salon? Çünkü 450 kişilik. böyle bir şey oldu ama konuşmacı hiç değinmedi bu hususa. Yani çok hmm. bir Kaç mi? kişi vardı orada? 450 kişi içinde Türkiye'den. tam olarak sayısını bilemiyorum. Yani şeyde katılımcı listesi var bende. Herhalde bu 20-30 civarı filandır. Ama şöyle de söyleyeyim. Yani Türkiye'den katılan daha fazladır yanlış söyledim. Belki 50'ye yakın olabilir. Türkiye'den katılanlar dışında Brüksel'den katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da vardı. Resmi veya gayri resmi. Oradaki çeşitli işte, sivil toplum kuruluşlarının temsilciliklerinde çalışan veya orada gazetecilik yapan katılımcılar da vardı. Herhalde toplamı 50 yoksa bile 40'ı buluyordur katılımcıların. Ee, programın son bir dakikasındayız ama bu arada. Bu program tamam. böyle çok çabuk geçiyor. Ee, şinillerin müziğini de kesmeye kıyamadık. Beni affedeceğinizi umuyorum. Bir toparlayabilir miyiz? Ee, her ikinizden de rica etsem. Ben payımı büyük bir ölçüde keyifli hocama bırakmak istiyorum. Ev, ev sahibine de o yakışırdı Murat'cığım. Evet. Sağ zaman <gülüyor> Ben şöyle söyleyeyim. Çok e, basit ve hani çok tekrar ediliyor ama yani biz çok tekrar ediyoruz. E, bir kez daha tekrar edelim. Sosyal medya ve ifade özgürlüğüyle yapılacak ilgili bütün düzenlemelerin e, insan hakları hukukuyla e, uyumu önemli. Başka ülkelerin e, düzenlemesiyle e, uyumu değil. Evet. Onun için e, bu e, hem daha önce yapılan konuşmalar hem bundan sonraki yapılacak düzenlemeler açısından bakıldığında ifade özgürlüğünü ihlal etmeyecek bir yaklaşımı dikkat alınması lazım. Burada da artık eğer somut bir şey ortada yoksa sosyal medyayı soruşturacağız, takip edeceğiz, demeyi bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Kerem Altıparmak umuyorum evet. mesaj gereğince yankılanacaktır, algılanacaktır. Sevgili Murat Dostlara da çok çok teşekkürler. Daha geniş bir ferah Teşekkür ederim. Programak evet. inşallah. Çok sağ olun. İyi haftalar sevgili dinleyenler. İyi haftalar herkese. Bilgi Çağının Hukuku. Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar